Evet, Açık Radyo, 21 Eylül 2014. Ee, Hakların İklim Yürüyüşü'nün e, e, olduğu hafta sonu içerisinde, son saatlerdeyiz. Ama New York'ta öğlen saatleri ve büyük yürüyüş epek. ...yaklaşmış vaziyette. Dünyanın dört bir tarafında devam eden eylemler var. Şu anda e, Canto Tombil ve İksem Mavi Tuna... mikrofonların başında size seslenmeye çalışıyorlar. Aksel Bey'e de teşekkür ederiz. Aksel Tibet'e programından bir 10 dakika alacağız... ...ve bu vesileyle de Amerika Birleşik Devletleri'ne... Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin olduğu New York'a bağlanacağız. Mikrofonun diğer ucunda da telefon hattında daha doğrusu Ömer Madra var. Merhabalar Ömer Bey. Merhabalar. Çok nasıl gidiyor her şey orada... Gayet güzel her şey yolunda, tüm gün atölyeler ve panellerle geçti, talepleri de. Evet. ...büyük yürüyüş günü başladı işte, yaklaşık yarım saatten beri başladı. Nasıl oralar, kısaca özetleseniz. Efendim? Nasıl oralar şu anda, başladı bu yürüyüş, bandolar çıktı mı? Evet başladı, başladı. yakın bir güzel bendeşliğinde, bandol pek... musika yürüyoruz şimdi... Güney yakasına doğru döndük şeyin 50 e, 57. sokak galiba caddede şeyin kuleyine etmişler. Ben çok farklı. E, yani tahmine girdiği gibi devasa bir mağazan bir kalabalık var. Ve son da bizim küçük maçlar, küçük birisi kaderin önündeki gösteriyor mu? eee yanında göçşen de var bir böyle bir aspect bir şey. Bunların arasında Senegal'den geldi, Azerbaycan'dan, Güney Afrika'dan, Çad'dan. Hı hı. Eee böyle bir eee Şebri'de mali pankartta deli yani gibi dalgalandırarak görüyoruz bu yandan. Var evet. bir tempo de görüyoruz. Fakat bir <gülüyor> şeyden de biraz bahsetmeyeyim. Sabah aa, gün denemeyiz? Yani evet. gün, gün eşitliğinin olduğu gün Yalılar Amerika, Türkiye Amerika, yalıları açlayan Türkiye Amerika Amerika'dan da yani tabiyeleyin bir dinsel töreni vardı. Toprak Anaya adak adabikleri onun gittik e, Polonya'dan bir arkadaşımız ve Gökşen Şahin'le beraber zaman köründe, gerçekten köründe altıda e, altı çeyrek geçirmiştik işte altı üçte başlayan bir törende Central Park içinde böyle <gülüyor> bir halka oluşturduk Ve yedi Tensizli seçmişlerdi Yedi kuşağın Onlarda e, genel olarak Anlayışına göre Sorumluluk e, Dededen dedenin dedesinden Yedi kuşak e, Geçmişten Yedi kuşak sorunların Sorunun sorununa kadar uzanan Bir e, şey vardı Onun için seçilmiş ihtiyaçlardan işte şifaçı tabunların da aralarında bulundu. Yedi kişi dua etti. Sol de birer şey verdiler. Çünkü e, Bunun sonuna kadar töreni sonuna kadar tatlı. Maalesef e, aslında doğal olarak onun kayıtlarını yapmamıza izin vermediler. Ah, e, ama sonradan ben, ben de ses almadım zaten sonuç olarak. evet da çok etkileyici bir şeydi tabii o erken saatlerinde. Oradan sonra yürüyüş alanına intikal ettik. Uzak bir şey vardı basınla ilgili keşfetti ki yemeşlerim belirdi, fotoğraflerim belirdi, niyakatları belirdi işte. Hı -hı. Bizim burum yani buradı yani binbir tarafından gelen insanların temsilcilerim, ilgili kişileri her yerde. Ondan sonra da e, yürüyüş başladı işte burda. Tabi çeken en önemli şeylerden biri daha önce de söylemişti ama e, bir kez daha söylemediğim herhalde gençliğin çok e, ciddi bir şekilde mesela dünyasına tarafla <gülüyor> başladı yani asıl aulmak güzellik bir e, konuşan ve hiç tarifler e, onlar var onda on beş yaşında çocuk var mesela babak gibi bir e, e, şeyde bir gençlik. Burada bulunmaktan Onur duyuyorum Şeref duyuyorum Bugün bizimle paylaştığımız İçin bir şey İçin Değişikliğinin Acayip şekilde altında kalmış olan yerli topluluklarıyla Doyanışma içinde da Beni ayrıca gururlandırıyor Mükemmel bir konuşma Yapan bir genç kız vardı Onunla Görüşümden öğrendiğine göre bir iki gün önceki bir toplantıda beni ortaya bildirme şatan Meksika kökenli bir yerli çocuğun kardeşi olduğunu ablatı yani bir yaş büyük galiba ya da iki yaş o da on altı yaşında bir gençle ablatı görünce demiş görünüyor galiba düşünmekten kendi de alamıyor insan. Evet. Ben yani çok canlı hoş bir analoji var bildik ki çalışıyor. Burada evet. e, akşam aslında son toplantı burada önce yapılan Unitarian Church diye bir kilisede, All Souls, bütün yıllar kilisesinde yapılan çok büyük bir toplantı vardı. Orada e, in, Naomi Klein, Markibon, Chris Hedges, Şami Savant diye bir, bir kökenli. Bir Amerikalı e, genç kadın var ki mesela seyahat e, tarihinde ilk defa olarak e, il meclisine seçilen sosyalist siyasetçi olmuşlar. O da bizden bir atıklar yaparak gelecek bilimdir e, ellerini söylemiş son derece radikal konuşmalar yapıldı ve mesela bin kişi vardı yaklaşık kilise'de çok büyük bir eski bir bina. Ve onun arka ıı, duvarında kimsenin şey gözüldü. İsmime de asla çare olamaz diye kocaman. Antikyap'ta biz kimselerden birinde yapılmış bir konuşma senatör. E, belki başkanlığa da önümüzdeki dönemde iki sene sonra adaylığı sormasıydı. Şimdi Bernie Sanders'da vardı ve asıl konuşmasını o yaptı. Hı hı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Biliyorsun daha doğrusu en önemli radyo stasyonlarından birini yöneten Brian Lever, sunumunu yapıyordu. Çok iyi bir toplantıydı. Brian Lever aynı zamanda bizim Yörük Şahin'le de, e, e, e, Şahin de mülakat Yörük Şahin dedi mülakat yapan bilinç bir figür. E, yani çok son derece radikal bir şeyler bu işin sonu geldi. Ve tabii hiçbir şeyimize çare olmaz. Ve çöke çöke alacağız. Tarzı bir var. Onun yansıması devam ediyor. işte Şimdi evet. yürüyüşün ilk saatinin içinde savaşırken bir yürüyoruz. Evet biz ve, de sizi... De bir tanesini duyabiliyorum şeyleri. Evet biz de Standıları. yürüyüşün başındayken size bağımlandırdık. Şu anda aslında e, ters yön programına geçmek üzereyiz. Ben bir şeyi merak ettim. E, bu en ön sırada... Ee, ön cephelerden e, halkların olacağı bir kortej vardı. Orada mısınız yoksa hangi renk içindesiniz onu evet, da söylesin. Yani en çok e, iklim değişikliğinden etmiş, etkilenen işte yerli topluluğu, zafili günlerde Ayhan Yolanda gibi sayfından hayatları mahvolmuş insanların yerine madencilikten Afrika'da perişan olmuş, yok olmuş, tarım tarımı <gülüyor> bitmiş ülkelerinden bizleriyle beraber e, yürüyoruz. Evet. Senegal'de Zimbabwe yanında var. Ama Türkiye'de yani bizi de bütün kömür santralleriyle yani 80 kömür yakıtını serdilir e, bir kısmı da yürürlüğe koyuyor deyince de insanların aklı şaşıyor tabi. Evet. Herhalde izin vermiyor. Diyorlar. Tabii Böyle ki. bir şey. Evet Ömer Bey o zaman ilerleyen dakikalarda tekrar size bağlanmaya çalışacağız. Ee, bir saat kadar sonra hem yürüyüşte biraz daha olgunlaşmış ve yükselmiş olacaktı diye ee, tahmin ediyoruz. Tamam. Programını özün, özün çaldığımız arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Evet biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek